Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'deh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüca fazileti, büyüklüğü. Resulullah aleyhisselamın bir fıtrî yönü var, bir de kespi yönü var. Efendimiz aleyhisselam fıtrî yönü itibariyle hiçbir beşere kıyas edilmez. Ama onun kesbi yönü, kulluğu, kendi iradesiyle Cenab-ı Hakk'a ibadet etmesi yönüyle bakıldığı zaman yine hiçbir beşere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mukayese edilmez. Burada da İmam Bûsili rahmetullahi aleyh فَاِنَّ فَالَّا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ Demişti. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın üstünlüğünü, faziletini hiçbir lisan dile getiremez, ifade edemez. Kelimeler, sözler, cümleler Allah Resulü Aleyhisselam'ın büyüklüğün ifadede aciz kalır. Hadiseyi şöyle müzakere mutala ediniz. Bir anne, bir annenin yavrusuna merhameti, yavrusuna şefkati vardır. Annenin yavrusuna merhameti, şefkati fıtridir. Anne yavrusuna olan merhametinden dolayı ahirette büyük makamlara muhatap olmaz. Eğer anne kendi yavrusuna merhamet gösterdiği gibi, ümmetin diğer yavrularına, yetim çocuklarına merhamet gösterir ve bunun gereğini yaparsa Allah Teala ya yakınlaşmasına o merhamet vesile olur, vasıta olur. Yani bir tanesi fıtridir, bir tanesi fıtridir, bir tanesi kesbidir. İnsanlar kesbi olan yani kendi gayretiyle yaptıklarından dolayı Allah Teala katında büyük ecirlere, makamlara nail olacaklar, muhatap olacaklar. Lekancaekum rasulun min enfusikum azizun aleyhim ma anittum harisun aleikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun aleikum, harisun ala hidayetikum. Peygamber Aleyhisselatu vesselam insanlığın bütün bir beşeriyetin hidayetine vurgun bir yüreğe sahip. Onu arzuluyorlar, o yolda kendileri neredeyse feda edecekler. O noktada bir gayreti diniye sahip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hira'ya çıkıyorlar, orada Mekke'ye bakıyorlar, beşeriyete bakıyorlar Çocuklar diri diri kız çocukları toprağa gömülüyor. Köle pazarlarında insanlar alınıyorlar, satılıyorlar. Kadınlar bir meta gibi kullanılıyor. Merhameti var Peygamber aleyhissalatü vesselamın daralıyor. Bu insanlık nasıl kurtulur diye. Annenin yavrusuna dair acıları, ızdırapları var. Ama bir de anne düşünün bütün bir beşeriyete yetim çocuklara merhameti olan bir anne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhameti bütün bir beşeriyeti içine alıyor. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak Yani Resulullah aleyhisselamın yüreği daralıyor. Elem neşrah leke sadrak Yani senin yüreğini sadrını biz genişletmedik mi? Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak Yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüreğinde bir daralma var. Niçin daralıyor Peygamber Aleyhisselam'ın yüreği? Çünkü insanlık daralıyor. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. İnsanlar hayvan leşi yiyorlar. Bir tarafta ezilenler, bir tarafta ezenler var. Ne kilise konuşuyor, ne havra konuşuyor. ''Elem neşrah leke sadrak ve vada'ne anke vizrak.'' Yani o yükü biz senden hafiflettik. Eğer sizde insanlık adına, insanlığın sorunları, insanlığın davası adına bir vicdanınızda bir acı çekme hali varsa, içinizde hafakanlar varsa, nasıl kurtulur bu millet? Bu insanlık nasıl kurtulur? İmanla, İslamla yüzleşip nasıl yeniden ayağa kalkarlar? İnsanlık şu iffet davasına karşı, işlemiş oldukları cinayetten cinayetlerden ne zaman tevbe ederler diye eğer bizde yüreğimizde bir acılar varsa elem neşrah leke sadrak vada ne o zaman Allah azze ve celle bizden o yükü hafifletecek. Varafa'na leke senin adını yükselttik buyuruyor Allah azze ve celle. Bize de bu şiir ve İnşirah suresi şunu söylüyor, şunu tembih ediyor. Eğer Peygamber aleyhisselam gibi insanlığa karşı merhametimiz varsa, kendi çocuğumuza merhametimiz olabilir o fıtri, kesbi bir merhametimiz varsa, imandan kaynaklanan bir merhamet varsa, Gazze'ye karşı merhamet, Bağdat'ın çocuklarına, Arakan'ın çocuklarına, Doğu Türkistan'ın çocuklarına karşı bir merhametimiz varsa, El emneshrâhle ki sadrak ve vizrak. O zaman Allah Azze ve Celle bizden o yükü hafifletecek. Peki nasıl olacak? Bununla alakalı farklı manalar var. Ama belki en esaslı anlam şu: O yük senin omuzlarından alınacak. O yükü hafifletecek. Ebu Bekir'i göndeririz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ömer'i göndeririz. Osman'ı Ali'yi radıyallahu anhum. Ve vada'na an kevizrak. Onlar geldiler yük aldılar. Yük aldılar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yükü hafifledi. Ve rafa'na leke zikrak. Ve Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'ler, Ömer'ler, Osman'lar Ali'ler radıyallahu anhum. Ashab-ı kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adını yücetti. Ezanla yücetti, kelime-i şahadetle yücetti. Ama bir de sahabe-i kiram efendilerimiz geldiler, yolu açtılar. Pakistan'dan Fas'a kadar, Eba Yubelan Salih Hazretleri ile İstanbul'a kadar geldiler. Varafa'ne leke zikrak. Fe inne me'al usri yusrâ. İnne Yani siz bu yola giriyorsunuz. Elm neşrah leke sadrâk ve vada'na anke vizrak allazi enkaza zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inna ma'al yusra Zorluklar var, belalar var, musibetler var. Eğer insanlığa merhameti ulaştırma davasına meftun olduysanız, gül yabaniler yolunuzu kesecekler. Fakat Allahu Teala orada Efendimiz Aleyhisselam'ı ve bütün müminleri teselli ediyor. Fe inne maal usri yusra. Yani o zorlukla birlikte kolaylık var. Şöyle buyurmuyor. Fe inne maal usri yusra diyor da fe inne baal usri yusra. O zorluktan sonra kolaylık var demiyor Kur'an Kerim. Esasında insanlar şöyle derler: Şu dağdan sonra iniş var, yokuştan sonra iniş var, düzlük var, geceden sonra sabah gelir derler. Ama bu yolda öyle değil. Hesap öyle gitmiyor. Fe inne ma usri yusra. Zorlukla beraber kolaylık var. Yani zorluğun içinde kolaylık var, belanın içinde kolaylık var. Bir adam var, İslam anlatıyorsunuz camiye davet ediyorsunuz Allah Resulü'nün nizamı diyorsunuz adam hakaret ediyor ama bir an adam evladını kaybediyor adam hastaneye gidiyor raporları alıyor yaşı 30 yaşı 40 kanser oldun diyorlar şu kadar kalabilirsin fe inne ma'l usri yusra o kanser raporunu kanser olduğunu bildiren raporu sonucu alınca adam o zorluğun içinde hastalığın içinde bir pencere açılıyor Allah'a yöneliyor <gülüyor> zorluğun içinde kolaylık var belalar, musibetler yağmur gibi bu yolda üzerimize gelecekler, gelir bütün bunlar olur bütün bunlar babalar, anneler, kadınlar çalışanlar, çalışmayanlar bu yolda zorluklar var ama o zorluklarla beraber kolaylıklar var zorluklardan sonra değil onların içinde var İnsanlar bela çukurun içine düştükleri anda işte o yok oldu diyorsunuz ama oradan mümin olarak ayağa kalkıyor öyle değiller miydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine geliyorlardı onlar Efendimizi e üzerine gelirken hidayetin kucağına düştüler ya da sahabe-i kiram radıyallahu anhum. onlar hendekte bir zorluğun içindeydiler ama hendekte onlar İstanbul'un fethini gördüler. İran'ın fethini gördüler. Ondan sonra, İslam nizamıyla nasıl yüzleşecek diye buralarda acılar varsa elem neşrah leke sadrak ve vada'na Allah Teala yükü hafifletecek. Yükü hafifletecek talebeler gönderecek, öğrenciler gönderecek, kahramanlar gönderecek. Onlar yüzlere binlere 10 milyonlara ulaşacak. O halde Müslümanlar zorlukların, sıkıntıların, belaların içine düştükleri zaman ahetmeyecekler, inlemeyecekler, mazeret cümleleri kurmayacaklar. Niçin ya Rabbi Ebu Cehil'i olmayan bir dünyada beni mümin olarak var etmedin, yaratmadın diye böyle cümleler kurmayacaklar. İşte o kadar büyük fazileti O o faziletiyle insanlığı kurtardılar Eğer biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın durduğu yerde durursak Onun merhametini kuşanabilirsek kesbi noktada Onun yolu nasıl açıldıysa bizim yolumuzu da Rabbim açacak Lü nasıbet kadrı hu ayatı hu عظماً أحي اسمه حين يدعى دارس الرمّ لو لا يصلّي وسلّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت Efendimiz Ali sallallahu Allah teala o makamına, eğer Allah Azze ve Celle tam bir münasebeti tam istemiş olsa, murad etseydi, لَوْنَا سَبَتْ قَدْرَهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun eğer mucizeleri sallallahu aleyhi ve selleme verilen o mucizeler, onun Allah Teala katındaki makamına, mevkisine, eğer münasip olsaydı, Allah Teala böyle bir uygunluğu murad etseydi, zaman azamet yoluyla. Yani Efendimiz'e Cenab-ı Hak muzeler verdi. ''Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescid aksa.'' Mescid-i haramdan bir anda, mescid-i aksaya bir gece bir anda gittiler. Ya da اِقْتَرَبَتِ سَعَةُ وَنِشَكَّ kamer, Mübarek elini kaldırdılar, ay ikiye yarıldı. Ya da فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلْهُمْ وَمَا رَمَيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Bedir'de kuşatıyorlar, sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak alıyor, atıyor. O toprak, o tozlar düşmanların, kafirlerin gözüne isabet ediyor. Bütün bunlar muzeler, büyük muzeler. Ya Res eğer onlar sizin Allah Teala katındaki makamınıza, mevkinize münasip olsaydı, Allah Teala böyle bir münasibeti muradıseydi, ahya ismuhu hine yudga dar serrimem, o zaman Peygamber Aleyhisselamı adı ihya ederdi. Yani Allah Resul Aleyhisselam'ın adı Allah Teala'nın muradıyla hiya ederdi. Nasıl o elini kaldırınca ayı ikiye bölmüştü, bölen Allah Azze ve Celle'ydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağı vasıta olmuştu. Esasında o toprakları, tozları düşmanların, kafirlerin gözüne isabet ettiren Allah Azze ve Celle'ydi. Ama atan Efendimiz Aleyhisselam'dı. Burada da Ya Resulallah eğer mucizeleriniz sizin allah Teala katındaki makamınıza, kemalinize uygun olsaydı, o kadar yüksek olsaydı, o zaman hine yud'a, ne zaman onun adı yad edilse, ne zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denseydi, dar-i o zaman Allah azze ve celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı yad edilince, Rimem, e, rimme kelimesinin çoğuluğu. Yani çürümüş kemikler demek. Dar ise de medrus anlamında ziyadesiyle çürümüş. Burada sıfat mevsufuna izafe ediliyor. Aslı, e, bunun aslı errimemel medruse demek. Yani ziyadesiyle çürümüş kemikler sizin mübarek adınız yad edilince... Anılınca Muhammed Resulullah denince mezardan ölüler dirilirdi ya Resulallah. Yani eğer sizin o makamınıza mucizeleriniz muafık olsaydı, o makamda olsaydı adınız anıldığı zaman mezardan ölüler dirilirlerdi ya Resulallah. Yani makamınız Allah katında o kadar büyüktür. Diyor ya şair. Akuğ k İsa dama yitten ve anta ahiyete ajyalan. بعد الرمام. يا رسول kardeşin İsa Aleyhisselam. Akuğ k İsa dama yitten. Ölüyü çarptı <gülüyor> Ölü de dirildi kalktı. ama sen ve anta ahiyete ajyalan. cile sen çürüdükten sonra nesilleri dirittin ya Rasulallah. Roma'nın çocuklarına İmanı İslam'ı taşıdın Yürekleri dirildi Türkler şamanizmden geldiler Kürtler mecusilikten geldiler Şunlar bunlar geldiler Eski o anlayışlarını Çürümüş anlayışlarını akidelerin terk ettiler Ya Resulallah Sen yürekleri dirilttin İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği Mucize olarak dirilttiği Allah'ın inayetiyle Biraz sonra tekrar öldü ama sizin ya Allah imanla İslamla dirittikleriniz onlar mümin olarak yaşayacaklar, khalidine fiha ebeda, Ebediyen cennette onlar diri olacaklar ya Allah. O halde kardeşlerim efendimiz Ali sallatu ve selamun buralarda ahlakına işaret ediyor. Hani buyurmuştu ya ekmelül müminine imanen ahsenuhum yani iman noktasında ümmet kadromda olanların en kamil olanları ahlak itibariyle, en zirvede olanlar, onlar halleriyle, onlar duruşlarıyla örnek oluyorlar, onlara bakıyorlar. İnsanlar bakıyorlar, bakınca iman ediyorlar. Bir dervişin haline bakıyorlar, haram-helal münasebetine bakıyorlar, yetim malı noktasındaki hassasiyetine bakıyorlar devlet malı noktasındaki hassasiyeti, elektrik noktasındaki hassasiyeti, suyu kullanma noktasındaki hassasiyetine bakıyorlar. Bunu ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam ancak iman İslam terbiye edebilir diyorlar, iman ediyorlar. Hani sahabeye bakıyorlardı, dervişlere, salihlere bakıyorlar, iman ediyorlardı. Şimdi Müslümanlara bakıyorlar. Sayımız 1 milyar 800 milyon. Peki bizim halimize bakıp ne kadar insan Müslüman oluyordur kardeşlerim? İmam Buziri rahmetullahi aleyh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine rahmeti noktasında, insanlara yaklaşmadaki o kuşatıcılığı noktasında diyorlar ki, Lem yamtahinna bima ta'ya al'uqul bihi hirsan falam da'iman abadan ala habibika khayr al-khalqi kullihim biz imtihan etmedi ya Rasulullah bir تَعْيَ الْعُقُولِ Bihi بِهِ مَا'ya dönüyor, ismi mevsule dönüyor. Akılların kendisiyle aciz kaldığı o büyük sınavlarla bizi imtihan etmedin ya Resulallah. Eğer öyle olsaydık, biz bu imtihanlarda başarılı olamazdık ya Resulallah. Akıl demek تَعْكِرُوا صَاحِبَهَا عَنِ Yani akıl sahibini rezaletlerden koruyan, engelleyen o hakikati akıl diyoruz. Ya Resulallah akılların aciz kaldığı, tükendiği, dermansız kaldığı şeylerle bizi imtihan etmedin. Niçin bizi böyle aciz kaldığımız şeylerle imtihan etmedin? Çünkü febima رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ Rabbimden gelen rahmetle asabına ve ümmetine karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o merhameti kuşandılar, musamayı kuşandılar. Onun ümmet kadrosunda olanlarda da o musamayı görürsünüz. Hir sen aleyne, Hir sen hidayetine, hidayetimizi olan düşkünlüğünden dolayı akılların aciz kaldığı. O zor mesaille bizi imtihan etmedin. Bizi İslam dairesinde bu zor sorulara muhatap kılmadın ya Resulallah. Felem nerteb. Biz eğer zor sorulara maruz kalsaydık, muhatap olsaydık şüphelere düşerdik. Ama şüphelere düşmedik. Sünnetine bakıyoruz, yoluna bakıyoruz. Bize bu yolu ne kadar kolaylaştırdın? Ümmetine Umum manada buyurdum ki yesiru vela tuassiru kolaylaştırın zorlaştırmayın velem nehimi ya Resulallah biz hayretlere düşmedik biz şüphelere düşmedik biz şaşırıp da bir takım hatalar yapmadık velem nehimi hame yani böyle şaşırıp da hatalara düşmedik ya Resulallah. Hayatı bize kolaylaştırdın. Sizin rahmetiniz 100 milyon annenin, 100 milyon babanın merhameti, sizin ümmetinizi olan merhametinizin binde biri yapmaz ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Mescid-i Nebevi'de oturuyorlar. Bir Bedevi geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber. Bedevi Enes bin Malik rivayet ediyor. Sahabe-i Kiram orada. Onların huzurunda işte bevletmeye başlıyor. Sahabe-i Kiram efendilerimiz radıyallahu anhum ayağa kalkıyorlar. Adama meh meh diyorlar. Dur be adam ne yapıyorsun burası? Mescid diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu bırakın adamı diyor. Sonra emrediyor bir kova su getirin. Getiriyorlar, döküyorlar, temizliyorlar orayı. Sonra Efendimiz Aleyhisselam o kişiyi yanına davet ediyor. Buyuruyorlar ki, yani burası bizim mescidimizdir. Burada biz Allah Teala'yı zikrederiz. Burada namaz kılarız. Burada bu tür şeyler olmaz diyor. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya kalkıyor. O bedevi Efendimiz ve Vesselam arkasında dua ediyor. Diyor ki, Allahümmerhamni ve Muhammeden ve la terham ma'na aheden Ya Rabbi Allahümmerhamni ve Muhammeden bana merhamet et Muhammed'e merhamet et ve la terham ma'na aheden bizimle beraber Ya Rabbi başka kimseye merhamet etme diye dua ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra dönüyor diyorlar ki niye böyle dedin ki Allahumme ve Muhammeden ve la terham ma'na Yani Allah Teala'nın rahmetini daralttın. Yani bedevi lisanı haliyle şunu söylüyordu. Duydum ki Medine'de. Vama ma ki illa rahmetel lil alemin. Allah Teala'nın bütün alemlere rahmet kaynağı olarak gönderdiği bir peygamber var. Duydum yollara düştüm buraya kadar geldim ama ben annem babam aile hayvanlarımızla beraber çöldü aynı yerde yaşardık hayvanlar nereye bevlederse biz de oraya bevlederdik bilmiyordum ki bunun yanlış olduğunu buraya geldim evimizin halinin burayla aynı olduğunu düşündüm ben de burada kenarda bir yerde bevletmeye başlayınca sağa bir ayağa kalktılar bana bağırdılar üzerime geldiler bu insanların içinde bir beni sen anladın ya Resulallah. Yani onun bu ifadesinin, duasının izahı bu, tercümesi bu. Beni bir sen anladın ya Resulallah. Ben bedeviyim, elimde kalem olmamış, kitap olmamış, hocam olmamış. Hayvanlarla beraber çölde yaşadım. Ama seni duyunca yollara düştüm, buraya kadar geldim. Burada uygunsuz bir hareket vardı ki onlar ayağa kalkıp beni kenara alıp yapma. Burası Peygamber Aleyhisselatu vesselamın mescidi demediler ya Resulallah. Beni bir sen anladın. O halde merhamni ve Muhammeden. Ya Rabbi bir bana merhamet et bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi bu dünyada Peygamber Aleyhisselatu vesselamı tanımayan... Milyonlar, yüz milyonlar var. Londra'dasınız, New York'tasınız, Paris'tesiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımayanlara, tanımadığından dolayı eğlence merkezlerinde, kumarhanelerde ya da Anadolu'da, Totoda, lotoda, hayat arayanlara, huzur arayanlara, eğlence merkezlerine gidenlere, orada kadın erkek eğlenip, iffeti ayakları altına alıp Allah'a isyan edenlere. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın nazarıyla bakabilseydik, Hasan el Benna gibi Mısır sokaklarında, Kahire'de, bir gecede bu ümmet 20 kahvehaneye gireceklerdi. 20 eylemce merkezine beşer dakikadan girecek Allah ve Resul davasını anlatacaklardı. Onun için Bedevi diyordu ki bir bana merhamet et bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. اَعْيَ الْوَرَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى فِي الْقُرُبِ وَالْبُعْدِ مِنْهُ غَيْرُ idrak edememek o da büyüklük. Eğer büyüklüğünü idrak edebilirsek o zaman sahabe gibi radıyallahu anhum Efendimiz aleyhisselama teslim oluruz. Diyor ya büyüktüğü mimarı, aklım fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani çöl görüyorsun uzaktan, gözün arızalı olduğundan yaklaştığın zaman göreceksin. Eğer göl diyorsa gözlerin gölle karşılaşacak. Sabı gibi önce onun büyük olduğuna inanmak. Büyük olduğuna inanınca onun büyüklüğünü eşya ve hadise bize ilan edecekler. Ayel <gülüyor> Yani mahlukatı halkı aciz bıraktı. Fahmu manahu. Manahu Fahmu hakikatuhu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hakikatini anlamak idrak etmek mahlukatı aciz bıraktı. Feleysa yura. Yani e, görünen bilinmiyor. Feleysa yura. Yani eee yura görünmüyor. Feleysa yura ya da la yu'lemu bilinmiyor. Feleysa yura fil-qurbi vel-bu'di. Minhu, Efendimiz Aleyhisselam'ın yakınında ya da uzağında birisi görülmüyor ya da burada bilinme anlamında ve la bilinmiyor gayru munfahimi yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı anlama noktasında acizlerden başka aciz kalanlardan başka yanında ya da uzağında acizlerden başka kimseler görünmüyor. Burada munfahim Aciz anlamında bakıyorsunuz en yanındakiler sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz. Onlar o kadar büyük bir makama sahipler ki radıyallahu anhum ve radu'an Allah onlardan, onlar Allah Teala'dan razı. Allah Teala'nın onlardan razı olması demek onlar cennete nail olacaklar. Onlar cennete muhatap olacaklar. Yani Rabbim birinden razı olursa ona cennetin kaplarını açacak. Peki onlar bile Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatini tam anlayamadılar. Yakınında mekan olarak olanlar, yakınında zaman olarak olanlar ya da zihin olarak Efendimiz Aleyhisselam'la sürekli beraber olanlar, onlar bile anlayamadılar. Ayel الْوَرَى فَهْمُ manahu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manasını anlamak, yani halkı onun manasını anlamak, aciz bıraktı. Onu yakınlarında, uzaklarında anlayan birisi görünmüyor, Bilinmiyor diye İmam siri Rahmetullahi Aleyhi. Neden? Efendimiz Aleyhisselam'ı en yakındakiler, en uzaktakiler bile anlayamıyorlar. Ama zaman olarak onun en yakında olanlar, tabii ki sahabe-i kiram efendilerimiz, milyon kere daha fazla bizi, bizden Efendimiz Aleyhisselam'ı daha iyi anladılar. Ama bunlar rağmen, Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ı hakkıyla ...idrak edemediler... ...büyüklüğünü idrak edemediler... ...siz Karadeniz'e baktığınız zaman... ...Karadeniz'in bir noktasını görürsünüz... ...ama büyüklüğünden dolayı... ...Karadeniz'i idrak edemezsiniz... ...kıyamete kadar... ...insanlığı... ...yaşayacağı bütün krizlerden çıkaracak... ...onları cennetin yoluna taşıyacak... ...Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...hakikatini... ...bir bakışla gözünüzle... ...idrak edemezsiniz... Aklınızla kavrayamazsınız. O bir güneş gibidir diyor İmam Buhusuri. Ke şemsi tadhharu lil ayneyni min buudin sagiratan ve tukillu tarfa min amami. Molaya salli ve selam daimen ebeden ala habibika khayr al <gülüyor> halqi kull. Allah Resulü Aleyhisselam güneş gibidir. Talharu li'ayneyni min bu'din bu sagiratan. Sagira küçük. Uzaklardan güneş iki gözde küçük görünür. Baktığınız zaman güneş şu kadar kat daha dünyadan büyüktür ama sanki dünyanın içinde bir fener gibi bir kandil gibi güneşi görürsünüz. Uzaktan baktığınız zaman. Wa ''O güneş aciz bırakır, attarfe gözü bakışı min ememi yakından.'' Güneşe biraz yaklaşırsanız o zaman gözünüz kamaşır bakamazsınız. Yani öğle vakti yaz gününde güneşse en yakındı. Kaldırdığınız zaman gözlerinizi güneşe bakamazsınız. Allah Resulü Aleyhisselam güneş gibidir. İnsanlar uzaktan onu tam idrak edemezler, yaklaşırlar yaklaştıkça onun nurunu idrak etmeye başlarlar. Daha yakın planda idrak ederler ama nasıl gözleri kaldırıp insanlar yaz günü öğle vaktinde güneşe bakamıyorlar. Gözler aciz kalıyorsa yaklaşınca insanlar onlar da aciz kalırlar. Hazreti Ebubekir olurlar, Ömer olurlar. Fedak ebi ve ummi ya Resulullah derler. Bu asrın insanları onun sünnetine ittiba etmede zorlanırken ona yaklaşanlar itaat şöyle dursun, itaati tartışmak şöyle dursun, anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah derler. وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا hakikatehu قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْ عَنُهُ بِالْحُلُمِ <Sessizlik> Mevla'ya salli ve sellimde iman Abaden ala habibike Hayril halqi kullihime En <Gülüyor> nasu niyamun intebehu İnsanlar uykudadırlar Öldükleri zaman uyanacaklar İmam Bûsiri Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam hakikatini bir parça mahşer günü anlayacaksınız. Mahşer meydanda bütün enbiya onun etrafında toplandığında, "Yawma yefirru'l marum min ve ummihi ve abi" kişinin kardeşinden en yakınlarından firar ettiği gün, makam mahmudun sahibi olarak tecelli edip şefaat edeceği gün anlayacaksınız. Ve keyfe yudriku nasıl inkar eder? Burada istifam li'l inkari yani anlayamaz, akıl idrak edemez. Ve keyfe yudriku fid Dünyada nasıl idrak edebilir? Hakikatuhu peygamber Aleyhisselam maneviyatını, hakikatini. Kavmun niyamun. Uyuyan milletler, gafletteki insanlar. Niyamun naim kelimesinin çoğulu. Yani İsmi cins olduğundan dolayı kavm kelimesi sıfatında cem'i getiriyor. Uyan, yığınlar, milyonlar, yüzbinler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hakikati nasıl anlayabilir? İslam, İslam nizamı, kapitalizm Komünizm, sosyalizm, liberalizm bütün ideolojileri masal olduğunu ispat edip onları tarihin çöplüğüne göndereceğini uyuyan insanlar nasıl idrak edebilirler? Eğer idrak etselerdi şu an dönerlerdi, şu an pazarlık etmezler. Onlar hep İslam derlerdi, biraz İslam biraz liberalizma biraz İslam biraz sosyalizma biraz İslam biraz kapitalizma demezler ellerin tersiyle Allah Resulü Aleyhisselam ne uymuyorsa onu reddederlerdi tesellew anhu bilhulumi rüyalarla onun adına sadece rüyalarla teselli oluyorlar bizim gibi rüyalarla teselli olan gafiller Uyuyanlar, dünyada nasıl Allah Resulü Aleyhisselam'ın büyüklüğünü idrak edebilirler? Eğer idrak etseydik, Hattab'ın oğlu Ömer'i, Ömer'ül Faruk yapan buyruklarını, mesajlarını idrak etseydik, hukuk fakültelerinde alemi İslam'ın, siyasal fakültelerinde Roma'nın esasları değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın buyrukları okutulurdu. Şu an dönerdi bütün ümmet. Fas'tan Java adalarına kadar dönerdi. Aziyetimiz var, kusurumuz var. Peki onu nasıl anlayabiliriz? Nasıl idrak edebiliriz? Yarın devam edelim. Estağfurullah ve etubiley. Elhamdülillahi Rabbil alemin.